Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programında bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Çentekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını ise Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 4040 Elektronik posta adresimiz açıkradyet açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını dinlemek isterseniz internet adresinde podcast bölümünde bulacaksınız ve bugünkü programımızın destekçisi İbrahim Yekta Gençel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün e, konuksuz bir program yapacağız. E, biraz kendi aramızda konuşacağız. Nuray Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler merhabalar. Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler. Merhaba. Bugün Aziz Çasa ve Argüniyum arkadaşlarımız programda olamadılar işleri olduğu için. Evet hocam siz Tuma bunu düzenlemiş olduğu afet sempozyumunda ki bu 20 Nisan tarihinde başladı 22 Nisan tarihine kadar devam etti sizin üçüncü günde konuşmanız orada bir sunumunuz var. Sunumun başlığı Türkiye'de bina stokunun deprem hasar riski bir genel değerlendirme. Evet, bu şeyin sunumunuzdan biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Tabi, aslında bu konu benim çeşitli vesilelerle hep gündeme getirmeye çalıştığım, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığım bir konudur. Burada da genel olarak deprem hasar riski, daha doğrusu öncelikle söyleyelim, risk kavramıyla tehlike kavramı arasındaki e, farkları e, vurgulamakla başlayarak e, Türkiye'deki e, Bina Stoku'nun e, e, bilinen, şimdiye kadar tahmin edilen deprem kayıp risklerini özetlemeye çalıştım bu konuda yapılan sınırlı çalışmalar var maalesef ama bunları özetlemeye çalıştım ve bu deprem riskinin e, azaltılması için veya bu deprem riski niye ortaya çıktı niye bu kadar e, büyük riskimiz var e, bunun için bunun nedenleri nedir ve bunları giderebilmek için neler yapılabilir e, bu konuda e, düşüncelerimi Tekrar bu vesileyle ifade etme imkanı buldum. Ee, i̇zin verirseniz şöyle bir kısaca e, özetleyeyim. Lütfen. E, şimdi tabii bu deprem kayıp riski konusu önemli kamuoyunda. Özellikle deprem depremler işte meydana geldiğinde televizyonlarda, medyada konuşulan konuların içinde e, tehlike ve Risk kavramları hep birbirine karıştırılıyor. Ee, nedir de, deprem kayıp riski? Aslında e, risk, riskin diğer afetlerde de tanımı aynı depremin yerine e, ne bileyim işte e, su baskınını koyun, e, taşkını koyun, e, yangını koyun. E, aynı e, tanımlara varırsınız. Ben burada spesifik olarak deprem için e, konuştum. Şimdi deprem kayıp riskinin ana, üç tane ana unsuru var. Diğer risklerde olduğu gibi. Bir tanesi tehlike. Yani deprem riskinin mevcut olabilmesi için öncelikle deprem tehlikesinin mevcut olabilmesi lazım. Nedir o biraz sonra e, tanımlayacağım. İkincisi bu tehlikeye maruz kalacak varlıkların mevcut olması lazım. İk, üçüncüsü de bu varlıkların kayba uğrama potansiyeline sahip olması lazım. Bu üçü bir arada olduğunda e, deprem kayıp riskinden bahsedebiliriz. Dediğim gibi diğer afet türleri içinde aynı tanım yapılabilir. Şimdi deprem kayıp riskinin e, bu genel tanımı dışında e, türlerini tanımlayabiliriz. Mesela e, depremde taşıyı binaları diyelim yapısal hasar riski. Ee, diğer kayıplar can kayıpları, malların eşyaların kayıpları, üretim hizmet, ticari faaliyet kayıpları vesaire bunlarla ilgili ayrı ayrı e, risk tanımları yapmak mümkün tabi veya bunların hepsinin birden e, ele alınması ile diyelim genel olarak deprem kayıp riskinden bahsedebiliriz. Hatta bir başka şekilde de e, kentsel altyapı ve diğer kaynakları da işin içine alırsak o zaman da kentsel deprem riski de diyebiliriz. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi riskin üç tane ana unsuru var. Bir kere tehlike olacak. İkincisi maruz kalma olacak. Buna Türkçe'de bazen maruziyet deniyor. Ben o kelimeyi pek, pek sevmiyorum. Zaten gençlerin de anlaması mümkün değil. Maruz kalma Üçüncüsü hasar görebilirlik. Yani e, hasar görebilme potansiyeline sahip olması diyelim. Bu da bazen kırılganlık olarak da ifade ediliyor. Ben hasar görebilirlik e, terimini daha uygun görüyorum. Şimdi tehlike meselesinde Türkiye'de e, biraz kafa karışıklığı gene kamuoyunda e, ilgili ilgisiz kişilerin Özellikle deprem sonrası yaptıkları açıklamalardan kaynaklanan kafa karışıklığı var. E sanki işte herkes diyor ki burada şu deprem olur öbürü başka bir deprem olur diyor. Halbuki bununla ilgili bizim elimizde resmi bir belgeler var. Türk deprem tehlikesinin Türkiye genelinde dağılımı ve ilgili bununla ilgili mühendislik parametreleri bunlar Türkiye için oldukça güvenilir bir biçimde tahmin edilmiştir. Bu bağlamda halen yürürlükte olan Türkiye deprem tehlikesi haritası ki 2018'de yayınlanarak bir yıl sonra 2019 Mart'ında yürürlüğe girmiştir. Bu harita ülke genelinde deprem tehlikesi parametrelerini olasılıksal bazda tahmin etmek üzere Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden konularının uzmanı çok sayıda bilim insanının katkısıyla hazırlanmış çok önemli bir dokümandır. Dolayısıyla Türkiye'de nerede e, ne büyüklükte deprem olacağı zaten bu biraz olasılıkla ilgili. Yani e, Tür Türkiye deprem tehlikesi haritasında dört farklı deprem düzeyi tanımlanmıştır. E, bunlar da ee, depremin e, tekrarlanma periyoduna veya diğer değişle 50 yıllık aşıl e, 50 yıllık bir süre içinde aşılma olasılığına bağlı olarak küçükten büyüğe doğru sıralanmak üzere e, tanımlanmıştır. Bunların tabi bunlar ne demek yani bazı depremler çok sık olan depremlerdir. Bunlar küçük depremlerdir. Bazıları orta sıklıkla depremlerdir, daha, biraz daha büyüktür. Bazıları seyrek depremlerdir, oldukça büyük depremlerdir. Bazıları ise çok seyrek depremlerdir. Bunların oluşma olasılıkları çok çok azdır ama çok büyük etki yaratırlar. Yani çok büyük e, tehlike yaratırlar. Şimdi bunların hepsi büyük bir ayrıntıyla deprem tehlikesi haritasında Türkiye'de her nokta için, her parsel için hatta diyebileceğim. O hassasiyette, çünkü bilgisayar olanaklarıyla bu artık mümkün. Bu tanımlanmış olmasına rağmen işte her depremden sonra burada şu büyüklükte bir deprem olur, şu olmaz, bu olur gibi şeylere itibar etmemek lazım. Ama maalesef bunu bu yanlış bilgilendirmek ki çoğu zaman bunlar ee, yanlış bilgilendirmelere yol açıyor. Bu konuda maalesef e, gerek e, sosyal medyada gerekse yazılı e, görsel medyada e, tabiri caizse büyük bir cehalet söz konusu bunlar bilinmiyor. Yani e, e, evet. Şimdi deprem tehlikesine maruz kalma ikinci konu. E, bu konu tabi çok çeşitli e, faktörlere bağlı. Ve e, ancak kısmen kontrol edilebilen ve karmaşık bir konu. Ee, tabii mesela şunu söyleyebiliriz deprem tehlikesine maruz kalma bağlamında yerleşim yerlerinin seçiminin e, iyi yapılması yani deprem tehlikesi den e, daha az etkilenecek şekilde mesela zemin koşullarının daha uygun olduğu bölgelerde yapılması vesaire gibi bunlar bilinen şeyler. Yani ve bunlar şehir planlama ilkeleri içinde mikro bölgeleme çalışmaları şeklinde esasen planlanıyor ve yapılıyor. Ama tabii bu konuları yani yerleşim yerlerinin belirlenmesi konusu e, tamamen kontrol edilebilen bir şey değil. Her şeyden önce yerleşim yerleri tarihsel gelişim içinde e, meydana gelmiş. E, tabii çok ilginç şeylerden biri de e, deprem tehlikesinin yüksek olduğu özellikle ovalarda e, aynı zamanda e, bunlar en verimli e, topraklar. E, dolayısıyla tarihsel gelişim içinde insanoğlunun oralarda e, yerleşmesi doğal bir e, olgu olmuş. Bunu da kolay değiştirmek tabii mümkün değil. E, ama bugünün mühendislik e, bilgileriyle olumsuz koşullarda bile deprem tehlikesine maruz kalma olgusunu kontrol etmemiz mümkün. Şimdi bizim zaten Türkiye olarak en önemli sorunlarımızdan biri bu. Yani iyi mühendislik hizmeti sağlama, iyi bir müteahhitlik hizmeti sağlama. Bu konuda hep bu programlarda konuşur konuşuruz. Türkiye'de zaman içinde tabii olumlu gelişmeler olmuyor değil, oluyor ama... Ama hala çok büyük eksiklerimiz var ve bazı alanlarda hakikaten Türkiye'nin yapmaması gereken hataları yapmaya devam ediyoruz. E, riskin üçüncü unsuru olarak hasar görebilirlik dedim. E, bu tabi e, doğrudan insana bağlı olarak biraz da biraz önce bahsettiğim e, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerine bağlı olan bir konu. E, maalesef Türkiye'de ee, bu konuda dediğim gibi problemlerimiz var. Yani biz iç, içinde yaşayacağımız veya çalışacağımız binamızın yapısal hasar riskini en aza indirebilmek için, yani hasar görebilirlik potansiyelini e, azaltmak için e, bir, bulunduğumuz yerdeki deprem tehlikesini ve diğer koşulları da dikkate alarak e, binamızı e, modern tekniklere göre modern mühendislik pratiğine göre dizayn etmemiş, projelendirmemiş ve inşa etmemiz gerekir. İşte bizim zaten hep konuştuğumuz gibi Türkiye genelinde mevcut bina stokumuzun en önemli risk unsuru burada. Evet. Bu konular bu, e, bu aslında evet. ben birazcık e, bir, hani ilave olarak kaç şey söyleyebilirim çok iyi belki. olur tabi e, şöyle e, bir kere çok güzel e, şey yaptınız ifade ettiniz riskin üç tane temel unsur var bir tanesi tehlike bir tanesi e, zarar görebilirlik hasar görebilirlik kırılganlık hassasiyet çok değişik e, şeyler terimler kullanıyor evet. da hani vulnerability'nin karşılığı evet. Türkçe'de e, bir de maruziyet ya da maruz kalma burada e, özellikle deprem gibi Doğal tehlikelerle bağlantılı e, bir gerçek var. Biz bu doğal tehlikeleri e, sıfırlayamıyoruz. Evet. Yani bu doğal tehlikeler var. De, ne depremleri engelleyebiliriz ne depremleri e, olacak olan depremlerin e, şiddetini hatta büyüklüğünü azaltabiliriz. E, evet. Hatta e, işte yağmur yağacaksa yağacak. Hani burada bir takım e, bu küresel ile bazı başka etmenler de giriyor ama bu olay bu. O zaman işte risk azaltma dediğim zaman depremin ortaya çıkarabileceği hasarlar azaltma e, konusunda yapabileceğimiz şeyler esasında diğer iki etmen üzerinde. Evet. Yani e, zarar görebilirliği da hasar görebilirliği azaltmak ve de e, maruziyeti, maruziyeti, maruziyeti önlemek. Evet. Bu ikisi üzerinde çalışmamız gerekiyor. O yüzden hani e, bu depremlerden sonra konuşulan işte şu büyüklükte deprem, bu büyüklükte deprem şu olacak, bu olacak filan tartışmalarının e, bir noktada e, bu şey, çerçeve içerisinde değerlendirilip esasında olayın e, bu diğer iki unsurla bağlantılı olduğunu ve bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini bir hatırlamakta fayda var. Evet zaten benim bu konuşmayı yapmaktan hatta Biliyorsunuz bir takım kitap çalışmaları, kitap bölümleri yazdım son zamanlarda. Aynı konuları ben de tam sizin söylediğiniz amaçla vurgulamaya çalışıyorum. Bu yaptığım konuşmanın da temel amacı buydu. Çünkü bu konu maalesef dediğim gibi bu açık seçiklikle mühendislik camiasında bile çok iyi bilinmiyor. Yani bu, bu Türkiye'deki önemli problemlerimizden biri. Ee, o bakımdan hani tüm obun e, bir afet senposiyonunda bu konu e, ya bu konu bilinen bir konu niye e, bu konuyu gündeme getiriniz diye sorabilirsiniz ama maalesef benim e, izlenimlerim e, mühendislik camiası içinde mühendisliklerin bu açıklıkta konuyu analiz edebilecek şekilde bilmedikleri o bakımdan e, sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum. Özellikle üç unsurun ikisi yani tehlike dışındaki ikisi bizim özellikle üçüncüsü bizim kontrol edebildiğimiz, düzeltme olanağı olduğumuz ve düzeltebileceğimiz e, konular. E, dolayısıyla bu da büyük ölçüde işte e, yapı tasarımı planlamadan başlayarak tabii yapı tasarımı, mimari tasarım, e, yapısal tasarım ve nihayet Bunların yönetimi, işte malum e, mühendislik sorunları ve bunların rasyonel bir biçimde yine modern tekniklerle e, inşa edilmesi. Dediğim gibi bu konuda Türkiye gelişiyor. Yani Türkiye'de çok canlı bir inşaat sanayiyi var. Ama maalesef bu canlı inşaat sanayinin içinde büyük zaaflar var. Bunlar çoğu zaman bilinmiyor hatta e, bazen de görülmek istenmiyor çünkü görünen oldukça olumlu bir hava var. İşte biz çok büyük binalar yapıyoruz. Çok sayıda bina yapıyoruz. Hatta bugün, bugünlerin konusu inşaat Türkiye ekonomisinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu da tabii bir yerde olumsuzluklar da işliyor ama o işin başka tarafı. Ama yani bu o, genel e, görüntüye kapılmamak lazım. E, biz bugün bile e, bu, e, tabii bu, bu programda ayrıntısına giremeyeceğimiz ama daha önce de ifade ettiğimiz eksikliklerimiz yüzünden e, hala risk oluşturuyoruz, riski arttırmaya devam ediyoruz. Bu, bu bakımdan bu konuların çok açık seçik bilinmesi dediğiniz gibi çok çok önemli. O noktada başka bir şey daha var hocam, özellikle bu şey zarar görebilirken, pazar görebilirlik konusunda yapısal bir takım e, mutlaka iyileştirmeler gerekiyor ama onun ötesinde siz bahsettiniz yani yapısal olmayan bir takım önlemlerin de mutlaka alınması lazım. Bunu niye söylüyorum? Bu programlar sanıyorum önümüzdeki hafta daha detaylı üzerinde duracağız. İl bazında risklerin azaltılması planları var. Bunlar oluşturuluyor. O planların içerisinde birkaç şeye baktım ben, uygulamaya baktım. Özellikle bu denetleme konusu ve işte yapısı şey yönetmeliklerin oluşturulması, bu yönetmeliklerin uygulanmasının e, takibi falan gibi konularda çok fazla bir çalışma öngörülmüyor. O da şaşırtıcı geldi bana. Çünkü gerçekten e, bu risk şeylerin hasar görebilirliğin azaltılması açısından çok önemli bir unsurda o. Yapısal bu hizmetler iyi yapıldığı varsayılıyor çoğunlukla. Problem orada. Yani olmadı da belli ama. Olmadı muhakkak ama bunu anlatabilmeye çalışıyoruz işte yani. E, ama öyle bir şey var. Bir varsayım var. Hatta bazen başka patlar sayımlar da var buna, buna paralel. Mesela e bizim iyi şartnamelerimiz var. E güzel var ama şartnameyi uygulayacak e, mühendisiniz yeterli değil. Mühendisinizin bilgi düzeyi yeterli değil. Şartnamenin yönetmeliklerin çok iyi olması ki hakikaten iyi bir yönetmeliğimiz var. Ama bu o, yeterli değil. Yani bu bir gerek koşul ama yeterli koşul değil. Ee, mesela bu da çok önemli bir şey ee, hani benim e, programlarda e, hep sözünü ettiğim bir şey vardır gazete ilanı içinde deprem yönetmelikli bina diye e, hala var mı bilmiyorum yani e, emlak ilanlarında böyle şeyler vardı deprem yönetmelikli bina yani tamam deprem yönetmeliğine göre yapılmış ve iyi yapılmış deprem yönetmeliğine göre yapılması zaten kanuni zorunluluk ve e, sonra ne olacak? Kim yaptı bunu? Nasıl yaptı? Hangi mühendis yaptı? Kontrol edildi mi? Bunlar hepsi açıkta. Hiçbir şey bilinmiyor. Ve kontrol tabii, denetim yani sizin belirttiğiniz e, tamamen e, yok bu memlekette. Örneğin projeler hiçbir şekilde kontrol edilmiyor. İnşaatlar ise e, bazı iyi uygulamalar var. Biraz yer, e, lokasyondan lokasyonda şehirden şehirde de değişiyor ama Türkiye ölçeğinde hala yeterli bir biçimde yönetim yapılamıyor. Ee, tabii, yani risk kavramı üzerinde falan gerçekten Türkiye'de ciddi olarak konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü e, risk e, da anlaşılmamış bir konu Türkiye'de, özellikle evet. afet riski bir anlaşılmamış bir konu ve e, anlaşılmadığı gibi de yanlış yaklaşıldığı için de bir takım büyük problemler de e, yaratıyor. E, o yüzden hani risk, riskin farkındalığı. E, Risk nasıl oluşuyor? Risk nasıl e, bir, bir şekilde ele alınır? E, bunların e, hakikaten e, toplumda özellikle afet yönetimi içerisinde yer alan kişiler de dahil olmak üzere, sizin söylediğiniz gibi teknik elemanlar da dahil olmak üzere ciddi olarak bence e, bunun bir e, eğitiminin verilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunun doğru bir anlaşılması gerekiyor. Çok haklısınız, evet, evet. Aslında deprem haritasını anlamış değil. <gülüyor> Birçok üniversite mensubuyla yani onu her depremden sonra görüyoruz. Hepsi şaşırıyor. Halbuki e, Nurey Hoca'nın dediği gibi e, bu bilgiler e, var elde. İşte 2018'de çıkan e, deprem artısı METR'nin oldukça kapsamlı bir e, çalışma değil mi hocam? Gayet tabii onun evet, onu, onu, şimdi ona, herkes ona, bilmiyor ama ona, o çalışmanın çok de, detaylı bir raporu da vardır. Yani ve hakikaten benim de ifade ettiğim gibi çok geniş bir katılımla hazırlanmıştır. Yani yer bilimciler, mühendisler, deprem mühendisleri, inşaat mühendisleri hepsinin katılımıyla hazırlanmış. Ve bütün dünyada geçerli olan probabilistik olasılığa dayalı şeylerle yani... Büyük bir, ıı, arkasında oldukça ıı, önemli bir matematik bazı da olan bir ıı, çalışmadır. E, bu konuda ıı, özellikle Kandilli'de yetişmiş ıı, ıı, çok değerli ıı, elemanlar var. Onların katkılarıyla bu şey hazırlandı. Önlüyorum, hocam. bu konuda <gülüyor> eğitim vermek gerekiyor ve sırf ıı, geniş değil, akademisyenlere de vermek gerekiyor. Bu. <gülüyor> evet, bu Hocam bu konuda... haritanın evet. adı nedir? Onu Türkiye deprem riskleri haritası diye geçer. Deprem tehlike haritası diye geçer. O bile yani baktığınız zaman ben şimdi internetten hemen araştırdım. Ee, çok güzide kuruluşlarda bile deprem riski haritası olarak Tabii e, tabii sanılmış. tehlike ve risk devamlı karıştırılıyor. Evet. Bunların ne olduğu bilinmiyor. Yani, yani. E, çok önemli üniversitelerimizin bir tanesinin e, sitesinde bile deprem riski haritası olarak gözüküyor. Evet evet evet evet. Çok çok iyi oldu evet. bunu belirttiğiniz. Çünkü evet. bu e, hakikaten e, üniversitelerde dahi karıştırılan bir konu. Evet. Zaten bu karıştığı içinde her depremden sonra büyük bir kargaşa çıkıyor. Evet. E, aslında bunu nasıl anlatılır bilmiyorum ama e, yani, TMOP yapacaksa özellikle bunu e, jeoloji bölümüne <gülüyor> uyarmak lazım gibi geliyor. E, bunların e, bu meseleyi gerek kendi üyelerine gerekse de kamuoyuna anlatmaları gerek. Şimdi bakın burada burada şöyle bir e, yanılgı var. Şimdi jeologlar, jeofizikçiler özellikle deprem jeologları tabii bu e, haritaların temel bilgilerinin oluşmasında en önemli meslek grubu. Yani Temel data nedir? Türkiye'nin tektonik yapısı. Yani e, faylar, fayların özellikleri vesaire. Ama sadece bununla bitmiyor. Bu işin sismoloji tarafı var. Sismoloji aslında bir jeofiziğin bir alt dalıdır. Sismoloji e, yani e, bütün burada e, depremlerin e, şeyleri vardır, katalogları vardır. Bu kataloglar Türkiye'de memnuniyetle ifade ediyorum birkaç kurum tarafından çok düzenli olarak oluşturulur. Nedir bunlar? Bütün Türkiye'de mevcut olan depremlerin kayda alınması, bunların özelliklerinin kayda alınması, sınıflandırılması vesaire. Yani büyüklüklerinin ve diğer özelliklerinin hatta buradan geriye giderek de ki bununla uğraşan özel uzmanlar var. Tarih boyunca yani bilinen tarih boyunca e, bu depremlerin özellikle mesela Anadolu gibi eski, çok eski medeniyetleri e, barındırmış bir ülkede, e, bir, bir lokasyonda e, oldukça ayrıntılı bilgiler var. Bunlar dahi değerlendiriliyor çünkü bunlarla ilgili de çok değerli çalışmalar var. Türk ve yalancı uzmanların yaptığı, yani bu dediğim gibi tarihçilerin de e, bir yan konusu hatta. Bu konuların hepsi biliniyor ama bu sadece jeologların çalıştığı bir şey değil. Dediğim gibi sismologlar da çalışıyor ve nihayet deprem tehlikesi deyince biz haritada verdiğimiz mühendislerin kullanacağı bir takım parametrelerdir. Yani şu büyüklükte deprem olacak demek bir şey ifade etmez. Orada hangi büyüklükte deprem yer hareketi, hangi büyüklükte ivme, bu ivmelerin de çeşitli türleri var. Deprem yer, maksimum yer ilmesi var. Spektral ilme dediğimiz mühendislerin dizaynda kullandıkları ilmeler var. Bu harita esasen onları veriyor, onlara yönelik. Bu konuda hiç bilinmeyen bir şey. Anlatabiliyor muyum? E, çünkü bu, bu, bu parametreler, yani mühendislik parametreleri olmasa tasarımı doğru dürüst yapamazsınız. Ve bu konuda... Mühendislerin yani özür dilerim deprem mühendislerinin ve özel olarak inşaat mühendislik mühendislerinin alanına giriyor. Şimdi mesela bu promodistik analizleri yapanlar deprem mühendisleri. Bunlar jeologlar falan değil. Jeologlar da meraklıysa bu konuda çalışabilir. Tamam zaten o zaman onu da deprem mühendisi deriz. Yani deprem mühendisliği çünkü yani depremin özellikle adı üstünde mühendislik tarafını yani nihai üretime yönelik tarafını kontrol eden bu konuda çalışan bir alt birimdir e, deprem çalışmaları içinde. E, deprem çalışmaları içinde jeologlar yer alır, jeofizikçiler yer alır. Özellikle dediğim gibi jeofizikçilerin e, özel e, özel bir dalı olan sismoloji e, yer alır ve İnşaat mühendisliğinden genellikle kaynaklanan deprem mühendisliği yer alır. Ben mesela deprem mühendisi olarak adlandırıyorum kendimi ama ben köken olarak inşaat mühendisiyim. Bizim yetiştirdiğimiz bütün öğrencilerde deprem mühendisliği bölümünde Kandilli'de hepsi inşaat bölümlerinden mezun olurlar. Master ve doktora için bize gelirler. Bu bir uzmanlık konuşulur. Bütün dünyada da bu iş böyledir. Bunlar çok iyi bilinmiyor bir Bu bunları da işte anlatmaya çalıştım çeşitli yerlerde. Hep ben de çalışmaya çalışıyorum. E, gerek e, yazılı gerekse işte e, bu bu radyoda yaptığımız programlarda e, 20 yıldır bu konuların üzerinde duruyoruz aslında bakarsanız. Ama maalesef hala bilinsizlik devam ediyor. Evet e, araya gidiyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Programımıza devam ediyoruz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konumuza devam ediyoruz. Ee, hocam size çok teşekkür ederiz yaptığınız e, sunumun e, aktarımı için. Şimdi konuyla bağlantılı e, AFAD organizasyonunda ve koordinasyonunda il Afet Risk Azaltma Planları çalışması yürüyor. Ve bunu e, AFAD'ın e, Irak'la ilgili sayfasında irap.afad e, diye devam eden sayfada e, dinleyicilerimiz de rahatlıkla e, görebilirler, detaylarına ulaşabilirler. Şimdi bu e, il afet risk azaltma planı ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren sorumluları tanımlayan bir plandır diyor AFAD. Ee, ve buradan hareketle de illerdeki kurum kuruluş ve diğer ilgili bütün paydaşlarla üretilmesi gereken bir yol haritası olduğunu e, söylüyor. Bu hemen paydaşlar kimlerdir meselesi önemli. E, çünkü e, ülkemizde pek de görünmeyen Detaylı bir şey var, paydaşlar listesi var. Bunun içinde APAD'ın il müdürlükleri, teknik uzmanlar, akademisyenler, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını tanımlıyor. Mevcut durum konusunda da söyledikleri şunlar, yani bugüne kadar neler yapıldı, bu iş ne zaman başladı konusunda... İRAP planlarının hazırlanmasına 2019 yılında başlanmış. 2020 yılında seçilen 6 pilot il ile devam ediyor ve 2021 yılı ile de 74 ilde İRAP belgeleri tamamlanarak tüm Türkiye genelinde hazır duruma getirilmiştir diyor. Pilot bölgeler konusunda sıraladığı kentleri de belirteyim. Adana, Afyon, Karahisar, Kahramanmaraş, Samsun, Sivas, Vize, Tekirdağ. Dikkat etmişsinizdir aslında yedi kentten bahsediyor. Ama projenin başlangıcında, bu plan çalışmalarının başlangıcında ilk altı il tespit edilmiş. Sonradan herhalde yediye çıkarıldı. Modüller tanımlıyor. ilin genel durumunun tespiti, tehlike ve risk değerlendirmeleri... O ilin mevcut durumunun riskler ve tehlikeler açısından mevcut durumunun analizi, afet risk azaltma amaç hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme çalışmaları gibi böyle beş etaplı bir modül tanımı var. Ayrıca APAD bir kılavuz da hazırlamış. Bu kılavuza da APAD'ın sitesinden ulaşmak mümkün. Yani bu il afet planlarının, risk azaltma planlarının nasıl hazırlanacağına dair detayları içeren bir şey. Bu kılavuz bu konuda da bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları da şöyle özetliyor AFAD sitesi. İRAP hazırlama sürecinde illerde yöneticilere ve uzman personele yönelik Toplantılar gerçekleştirilmiş. İllerdeki tüm paydaşların katılımının da sağlandığı 162'den fazla çalıştay düzenlenmiş. Bu çalıştaylar pandemi süreci de dahil olmak üzere yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenleniyor. Plan hazırlama sürecinin kesintiye uğratılmaması sağlanmış böylelikle. Üniversiteler ciddi bir katkı vermişler. İllerin irap çalışmalarına 99 üniversiteden 289 akademisyen destek vermiş. 81 ilimizde 229 amaç, 1288 hedef ve yaklaşık 12300 eylem belirlenmiş. Bunların ne anlama geldiğini aslında il e, afet e, e, risk azaltma planlarını incelediğimiz zaman görebiliyoruz o detaylara. Bugünkü programımızın süresi yetmeyecek ama önümüzdeki haftalarda özellikle İstanbul ve İzmir'den başlayarak bu <gülüyor> il, e, afet risk azaltma planlarının e, hazırlayıcılarıyla programlar yapmayı planlıyoruz. E, ondan sonra da diğer e, kentlere de ilerleriz. Çünkü biraz önce e, hocam sizin aktardıklarınızın e, fiiliyata aktarılmasıyla ilgili e, en azından okuduklarımdan hareketli ee, senelerden biri yani 22 senedir gerçekleştirilmemiş olan bir e, çalışmanın ön adımları diye e, düşünüyorum ve bu anlamda da desteklenmesi gerektiği e, düşüncesindeyim. Buradan hareketle sizler ne dersiniz? Ee, özellikle Elvan'ın görüşlerini merak ediyorum. O da çünkü inceledi ee, hem aynı zamanda. E, şey, kentlere ilişkin planları da inceledi. Evet ben sözü hemen Elvan'a devredebilirim. Ya öncelikle şunu söyleyeyim ben hani şu, önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız diye tam olarak hani bugün değerlendirme yapmak fazla istemiyorum ama yani gördüğüm kadarıyla senin de söylediğin gibi gerçekten çok uzun zamandır yapılmasına ihtiyaç duy söylediğimiz bir çalışmanın e, burada e, yerine getirildiğini e, görüyoruz biz bu çalışmanın yapıldığını görüyoruz e, 81 ilde e, ilimiz kazatma planlarının hazırlanmış olması Tabii ki çok güzel bir şey benim e, baktığım özellikle İzmir ve İstanbul planları e, üzerine baktım ama e, o, orada da çok ciddi detaylara inildiği ve e, yani kapsamlı bir çalışmanın yapıldığı gözlenmiyor. Ha, bu çalışmanın e, ne kadar hani, e, amaca yönelik olup ol, e, ol, olmadığı konusu ayrıca tartışılacak bir konu. Onu e, şu anda değerlendirmek için e, en azından e, benim açımdan e, yeterli bir birikim yok. E, o yüzden e, şunu söylemekle yetinirim gerçekten e, böyle bir çalışmanın kapsamlı çalışmanın yapılması ve bu e, çalışmanın 81 ilde yapılmış olması e, bence e, çok olumlu bir gelişme bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürler. Her zamanki eleştiriyi burada da yapabiliriz. Bu biraz geçmiş değil mi? Evet gecikmiş bir çalışma. İçerik açısından şöyle bir şey var. Beni hani dikkatimi çeken çok da dediğim gibi detaylı olarak bir yorum yapamayacağım ama bu değişik illerde yapılan çalışmalarda değişik sayıda ama şeyler daha doğrusu çalışmanın içerisinde amaçlar var, hedefler var ve eylemler var. Onu bir kısaca özetleyelim. Şimdi e, her ilde e, de, amaçlar il bazında belirlenmiş. Hedefler de il bazında belirlenmiş. E, oysa çalışmanın geneline baktığımızda esasında yani dokümanların belli bir standart içinde hazırlanmasına yönelik olarak bile e, çalışmalar nasıl yürütüleceğine yönelik olarak çok e, şey kapsamlı kılavuzlar var. Şimdi... Bu koordinasyonu Afad'ın sağlaması gayet e, doğru e, bir noktada. Fakat şeyi e, anlamakta ben zorluk çektim. E, hani e, bu e, şeyde çalışmanın içerisinde amaçların belirlenmesi niye il bazına bırakıldı da merkezi olarak belli amaçlar e, üzerinde durulmadı. Hatta hedefler de aynı şekilde il bazında. E, Genel bir hedef listesi çıkartılıp standart bir hedef listesi çıkartılıp bütün iller açısından bunun ele alınması e, ve bunun üzerinde çalışılması mümkün değil miydi? E, çok daha hani e, belki de e, o, birbiriyle bağlantılı e, bütün neşik bir e, şey e, sonuç çıkabiliyor burada. E, tabii eylemlerin il bazında belirlenmesi lazım bu kesin e, orada bir itirazım yok ama e, amaçlar ve hedeflerin e, ortak olarak bir merkezden belirlenip ondan sonra çünkü AFAD'ın amacı da o koordinasyon ve belirli stratejileri sağlamak. İşte belirlemek ve bunun ülke bazında, ülke genelinde yürütülmesini sağlamak. O anlamda yani tabii önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz bunları. Benim ilk söyleyeceklerim bunlar. Evet Elvan çok teşekkürler. Aslında çok genel anlamda hedefleri Ortak hedefleri ifade ediyor, dört maddede özetliyor. Olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arası işbirliğini güçlendirmek, afet sonrası çalışmalar için yapılacak olası harcamaları azaltmak olarak çok genel dört tane bana, hedef. Bana amaç gibi geliyor bunlar alt amaçlar. Yani evet. genel, genel amaç. O orada yazdığı şeyde işte kentlerin işte, şey afetlere dirençli kentler yaratmak falan can mal güvenliği açısından şeyi sağlamak. Ama öbür tarafta bu, bu söylediklerin hedef değil bence amaçlar gibi geliyor. Bilemiyorum hocalar ne der. Evet. Bir iki şey daha ilave etmek istiyorum. Özellikle bu iş nasıl yürütülecek ve Nasıl takibi yapılacak konusunda da açıklama var evet. bu İRAP <gülüyor> apat sitesinde. Bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor. İRAP kapsamında oluşturulan eylemlerin takibi için bu gerekiyor. İl Afet Risk Azaltma Planı yönetim sistemiyle kolay ve hızlı bir şekilde amaç, ödep ve eylemler il bazında ...tanımlanabilir, takip edilebilir ve yönetilebilir e, diye ifade ediyor. Eylem planları kolay bir şekilde raporlanabilir diyor. Aslında şu ana kadar çıkan eylem planları iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır e, tartışmasının dışında... E, ...bu süre içinde 74 ilde gerçekleştirilmiş olmasının da e, oldukça önemli olduğunu e, belirtmemiz gerekiyor sanıyorum... Planın izlenmesi planda yer alan her eylem bazında sorumlu kurum kuruluşlarla birlikte planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren 6 aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir diyor. Yani bundan şunu anlıyorum 6 aylık periyotlarda bir izleme denetleme çalışması yapılacak. Bu herhalde hem İYİ'deki il afet. APAT müdürlüğü tarafından yapılacak hem de merkezde APAT tarafından yapılacak diye anlıyorum. Eylemlerden sorumlu kurum sorumlu olduğu her eylem için eylem izleme tablosunu doldurarak izleme raporunu oluşturur deniyor. Planın değerlendirilmesi planda yer alan her eylem bazında eylemden sorumlu kurumun koordinasyonunda destekleyici kurum kuruluşlarla birlikte planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren 12 aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir diyor. Eylemlerden sorumlu kurum sorumlu olduğu her eylem için eylem değerlendirme tablosunu doldurarak değerlendirme raporunu oluşturur diyor. Aslında bunu dinleyicilerimiz lütfen önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğimiz programların ön bilgileri olarak düşünsünler. Ee, Nuray Hocam, e, Muzaffer Tuncay sizin bu konuya ilişkin söylemek istediğiniz herhangi bir husus var mı? Evet bu, bu konu gerçekten e, gündemde tutulması gereken çok önemli bir konu gelecek haftayı bu konuda ayırmış olmamız. Muhtemelen gelecek hafta yapacağız değil mi ben? Evet öyle planlıyoruz. Ee, evet, e... Kesinleştirmedik halen ama planımız evet. bu. Evet, evet e, yani bütün mesele bunun uygulanma e, olanakları ve bunun izlenmesi. E, bunu biz de izleyeceğiz herhalde. Uygulan, evet, uygulan. evet, ben buradan hemen bir üçüncü konuya geçmek istiyorum. E, o da e, biliyorsunuz iş cinayetleri raporunu e, izliyoruz, takip ediyoruz. E, e, iş, e, i̇şçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı. 2022 yılının ilk dört ayında en az 479 işçinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Nisan sonunda, Mayıs ayının başında yayınlanan raporda. Şöyle özet yapabiliriz. Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 121, Nisan ayında ise 129 İşçi vatandaşımızın e, bu e, kazalarda e, hayatlarını kaybettiğini öğreniyoruz rapordan. E, en az diye özellikle belirtir e, her seferinde e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporları çünkü ulaşabildikleri bilgiye e, bilgileri aktarabiliyorlar ancak. Bu arada önemli olan noktalardan birisi de şu, 2022 yılının ilk 4 ayındaki ölenlerin sadece 17'si yani yüzde 3.54'ü sendikalı işçi geriye kalanları ise yüzde 96.46'sı ise e, sendikasız işçiler sendikalı işçiler metal kimya sağlık madencilik taşımacılık ve belediye iş kollarında e, çalışıyorlar e, imiş ve İlk e, 4 ayda 28 mülteci göçmen işçi hayatını kaybediyor. 12 işçi Suriyeli, 4 işçi Özbekistanlı, üçer işçi Afganistanlı ve İranlı, 1 işçi Endonezyalı, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Türkistanlı ve Ukraynalı ve bunların da tabii sendikasız olmadıklarını e, biliyoruz. 2022 yılının ilk 4 ayında ki, e, yaş gruplarına göre e, ölenlerin dağılımı ise şöyle, 14 yaş ve 6 bir çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk işçi, 18-27 yaş arası 55, 28-50 yaş arası 246, 51-64 yaş arası 108, 65 yaş ve üstü 33 işçi. Yaşı bilinmeyen 29 işçi vatandaşımız da hayatını kaybetmiş bu iş kazalarında. Burada önemli noktalardan bir diğeri de şu. Özellikle cinsiyette göre yapılan ayrıma baktığımız zaman kadın işçilerin sayısı son derece düşük ağırlıklı olarak erkek işçilerin öldüğünü görüyoruz iş kollarına göre de inşaat yol yüzde 17 en yüksek bu taşımacılık yüzde 13 tarım orman işçilerinden ölenler yüzde 12 Ticaret büro yüzde se metal iş kolunda ise 109 işçi vatandaşımız. Hayatını kaybetmiş bu kazalarda. Nisan ayında bir yükselme görüyoruz. Nisan ayı ile bu konuda raporun bir e, yorumu var. Onu da belirtmek isterim. Nisan ayı ile birlikte yani havanın ısınması, sezonun başlaması, güvencesiz çalışmanın en yoğun olduğu inşaatlarda ve tarımdaki iş cinayetlerinde bir artış meydana geldi diyor. Yaz sürecinde bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan özellikle metal, maden, enerji ve kimya başlı olmak üzere sanayi iş da oransal olarak bir artış gözlemliyor <gülüyor> rapor. Bu durum geleneksel sendikal merkezlerin çekirdeğini oluşturan iş kollarında da güvencesiz çalışma koşullarındaki derinleşmeye ki bunun bir üretim zorlaması, işsizlik baskısı gibi etkenlerden kaynaklandığını ifade ediyor ve sendikal hareketin giderek de etkisizleştiğine işaret ediyor. Evet yani dört aylık raporun sonuçlarını aktardım. Yorumlarınız varsa onları da almak isterim. Evet Elvan sen mi bir şey söyleyeceksin? Ay, yok esasında yani görülen bir şey tablo aynen devam ediyor hatta kötüleşerek bazı noktalarda devam ediyor. Bir türlü hani iyileştirmeye, düzeltmeye beceremediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İşte değişen koşullar sadece, yani iş çalışma ortamı değil, beraberinde getirdiği ekonomik koşullar, işte yan tesirler, pandemi filan gibi, bunlar da hani işin üzerine nasıl diyeyim tuz biber ekiyor. O şekilde bir süreç devam ediyor çok yazık. Evet. Evet. Aynen böyle bu sanayi iş kollarındaki iş cinayetlerinin oransal artışından bahsetmiştik. ama nedenleri konusunda da ezilme, patlama, yanma, elektrik çarpması gibi ölüm nedenleri gözle görülür bir yaygınlaşma gösteriyor deniyor raporda. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Bursa, Ankara, Tekirdağ, Sakarya ve Gaziantep şehirlerindeki endüstriyel kazalarda ön planda görülüyor. Bir yandan da halk sağlığı içinde önemli bir tehdit olduğunu ifade ediyor. Örnek olarak da tuzlamadaki son patlamayı veriyor. Evet arkadaşlar bugünkü programı burada kapatabiliriz. Birkaç dakikamız kaldı. Önümüzdeki programlar için bu il afet risk azaltma planını ele alacağımızı ve bu konuda konuklar ağırlayacağımızı belirtmiştik. Nuray Hocam sizin eklemek istediğiniz, Muzaffer Tunç'a eklemek istediğin... iş kazalarındaki en önemli gösterge ben çıkardım. Denetimsizlik yine. Yani denetim olmadığından e, büyük fabrikalarda bile kazalar olabiliyor. E, bu da tabii işin e, en zahim e, yanı evet. bence. Doğru. Evet programımızı burada bitiriyoruz. Ee, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.